1187 numaralı konu Abdullah bin Ebi Evfa'nın hanımının Mescidi Nebevi'nin yapımında çalışması Abdullah bin Ebi Evfa karısı vefat ettiğinde halka onun cenazesini taşımaya rağbet edin çünkü o ve köleleri takva üzerine bina edilen mescidin taşlarını taşırlardı biz de gündüzleri ikişer ikişer taşırdık diyordu